ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآية صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Ladikli Hacı Ahmed Ağımız'ın feyzi ve nuru içerisinde toplanmış bulunuyoruz. Cenab-ı Hak bu necip ve asil milletin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 Kulûbuhum alâ kalbi İbrahim Aleyhisselam. Yedilerin kalbi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi üzredir. Yani muhterem müminler, Ahmet ağımız, oraya getireceğim dedim ya, bir mukaddime ile, Ahmet kendisi ebdeldendi. Yedilerdendi. Yirmi 25 sene sohbetimiz var kendisiyle. Müminler, ya öyle size hayali,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 Gece yarısına doğru biraz yaklaştı mı saatler? Hocam siz şuradan yatağı yorganı indirin, istirahat edin. Ben şöyle bir vazifeye gideyim, geleyim derdi. İçinizde bu muana'yı, bu sözü anlayan var, anlamayan var. Anlamayan, anlayanlar anlamayanlara söylesin, naslattın hocanın hesabı, tamam mı? Mümtazen Müslümanlar. Ahmed vazifeye gider, ama her gece. Ya, yeah. ya, yeah. ya. Yeah. Bugün toplandı, toplantı Kabe'nin kurbundaydı der, gece toplantısı. Bugün toplantı Huzuru Peygamberi'deydi der. Bugün toplandı Hindistan'daydı der. Bugün toplantı Amerika'daydı der. <gülüyor> ya hocam, demek bir gece içerisinde Lalikli Hacı Ahmed'a Amerika'daki ruhani toplantıya katılıyor, tekrar şafağa doğru dönüyor, sizinle kucaklaşıyordu öyle mi? Ey vallahi öyle.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 devrinin ilmi hadiste müceddidi kendi ifadesiyle muhterem müslümanlar Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallah teala. efendim bende gideceğim bırakmam üstadımı bugün diyor aynen üstadımın söylediğini söylüyorum 7 adım da Mekke'ye geldiler diyor ibadet ettiler tekrar dönüşte 5 adımda Kabe'ye geldiler Kahiri'ye geldiler diyor tekrar dönüşte 5 adım da Kahiri'ye geldiler diyor söyleyeceğim şu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 hem de hac ettim diyor, hem de o Vakfesi'ni yaptım diyor, Mine'de şeytanı taşladım, kurbanımı kestim diyor, ve farz tavafımı veda tavafımı da yaptım, Bursa'ya geldim diyor. Asıl söyleyeceğim şu muhterem Memliler, Kadı Mahmut, yahu diyor benimle alay mı ediyorsun diyor.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 hiç olmasa dünyada dikili bir ağacımız, bir minderimiz olsa dedik. Efendim? Fahrül Nisa mahallesinde, Fahrül Nisa, içinizde bilenler var. Çaybaşı, Kur'an kursunun olduğu yer, arsaydı. Oraya talip olalım dedik. Ama Ahmet Hanım'ıza sormadan bu işi yapmam ben dedim. Ahmet Hanım'ıza geldik. Ahmet ağa. şöyle kendi kendimize evde bir karar verdik. Fahr-ı mahallesinde bir arsa var. O arsaya talip olduk. Bunu taksitle ödeyeceğiz filan dedim. Ahmetamız gitti, geldi. Mevlana demişler. Tahir hocaya selamımızı söyle Sabresin. O arsanın altı cife demişler. Sonra anladık ki vakıfmış meğer. Medine vakıfıymış. Bak bak bak. Ya yani satıldığı takdirde Ne oluyor?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 sen ne yapıyorsun Allah'ın aşkına? Bu kadar dev hocalarımız varken, bu kadar büyük ilim adamları varken biz onların abdesini dökmeyi şeref biliriz yahu. Yok hocam yok, gün gelecek Konya müftisi olacaksınız derdi. Olduk yahu, hiç sormayın. Ya, ya, ya. Sekiz ay kadar valife yapamadık. Yani Konyalılara sekiz ay kadar resmi vaazlık valifesini yapamadık. Kürsüye çıkamadık. O arada muhterem Müslümanlar,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 6 6,5 aydır vaaz edemiyorum. Bu benim imanımın, ruhumun, kalbimin, varlığımın gıdası, hayatımın suyu bu benim. Cemaatin karşısına çıkamıyorum kürsüde. Vacif men edilmiş durumdayım. 2,5 ayda 70 günde sabredin dedi. <gülüyor> evet efendim. Ya 2,5 ayda sabredin dedi. Eğer ben ölürsem divandaki arkadaşlarıma vasiyet edeceğim vesikayı alacağız ve derse başlayacaksın dedi. Efendiler, arşın sahibi Allah'ı şahit getirerek söylüyorum 70. güne doğru filan mahkemeyi kazandık beraat ettik iadeyi vazife ettik kapı camisinin tekrar çıktık elhamdülillah eserler yani Ahmet'imizle 25 sene böyle sohbetlerimiz oldu sonra şunu söyleyeceğim hani devrin halifesiyle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 İmam-ı Azam'ın halakayı tedirisinde annecağızı iyice yokluk hani sinesini çak etti damarına tak dedi derler ya muhterem Müslümanlar. Annesi iyice sıkılıyor i̇mam biliyorsun İmam-ı Azam'ın ders halakasına kadar geliyor ve bir Fatiha'yı çektikten sonra üstad ey imam diyor Allah'tan kork diyor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 asıl fıstıklı helvayı Resulullah'ın sofralarında yiyoruz efendiler ladikliler ve ladikte beni dinleyen Müslümanlar hepinizi Ramazan sofrasına Medine'yi i Münevvere'de Resulullah'ın huzurunda davet ediyorum tamam mı buyurun sofra bizden yemek sizden inşallah Hacı Salih burada gözüme bakıyor hizmet de bizden demek istiyor yani her sene soframızda hizmet ediyorlar Allah kendilerinden sonsuz razı olsun mümin kardeşlerim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 Kur'an-ı Kerim'e beraber bakıyoruz. Allah'ın veli kulları için Cenabı Halikü Zülcelal dersimizin serlevhasını tezzineten eden, eden ayeti-kerimede ne buyuruyor bakınız. E's'aizü billah. Ela inna evliya Allah'i la havfun alehim ve lahum yahzanun. Biliniz ve agah olunuz ki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 49 senedir karşınızdayım Müslümanlar. 49 senedir Hollanda'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan, Belçika'dan, İsviçre'den tutunuz. Türkiye'mizin bütün mülayı Kabe'nin karşısında 70'li seneler. İçinizde dersimi dinleyenler var Kabe'nin karşısında. Bütün söylediğim, Ladik'le Ahmet'i sevenler, aziz cemaat, bütün söylediğim özetle nedir biliyor musunuz?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 Fışkıran otları bir sıksa adam kan çıkacak diyor. Hem de İstiklal Marşı'na ilave etmiş. Karbun sarmışsa bir çelik zırhlı duvar benim iman dolu göksüm gibi serhadım var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boyar medeniyet dediğin teknişi kalmış canavar diye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 Evet. Ben size geçen derslerimde Ahmedanbuzun böyle yıl dönümünde söylemiştim. Cemaatimden bazıları beni bazen meyus görürler, gözümü yaşlı görürler de bana ümit verirler. Hocam siz söylemediniz mi? Neymiş o? İlladiin e, kürsü isminden söylediniz. Ladikli Ahmedam'ız zaman zaman kendisine derdik. "Ahmeda iyi günler görmeyecek miyiz?" Hep ah mı diyeceğiz, bir de bir oh deyip ölmeyecek miyiz diye sorardı Mahmudamıza. Kabri cennet tabii inşallahu teala. Efendim? Kabri cennet inşallahu teala. Evet. Ralzatum miriyaz il cennet. Cennet bahçelerinden bir bahçede ebedi kalsın inşallah. Rabbimiz bizi mahşerde onlarla haşresin inşallah.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 hocanız olarak yemin ediyorum size vallahi İslam cemaatinin hali bu kuzum biz böyle bir cemiyet istiyoruz Mevla'dan 14 sene İstanbul'da kaldım diyor bir Fransız müsteşrik 14 sene İstanbul'da Osmanlı'nın İstanbul'unda kaldım diyor 5 tane hadise oldu diyor beş tane 14 senede 5 hadise oldu diyor bu hadiselerin failleri de Rum'du Yunan'dı diyor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 Mevlamız da siz de damlamızı derya sayın inşallah ne yapalım. Damla deryaya delalet eder. Az söz de çoğa delalet eder diyor. Hayrül kelam makale ve dellede olduğu gibi. Tamam mı? Dumanın atıcı de delalet ettiği gibi siz de bizim bu az sözlerimizi derya gibi manaya sahip olan Ahmedağımızın ruhaniyetine usul meşes olarak kabul edin ve bizi bağışlayın inşallah. Olmaz mı Müslümanlar? Evet. Ella <Seskiller> <Ey> inine evliye Allah'i la Haun aleyhim velaım Yaşun Aga olun miller Allah'ın velileri için korku yoktur onlar da olmazlar. Duyor musunuz Müslümanlar. Allah'ın kitabı Kerimi Kur'an'ı hakim böyle diyor. Bilin ve agah olun ki katiyetle inanın ve iman edin ki Allah'ın veli kulları için Sui kaime korkusu yoktur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 ya Rabbi cennete دخولü evveliyle salih kullarınla. Hani Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif'te ne diyordu? Sana layık kullarınla hemdemet. Evet müslümanlar, duanın özü ve iliği. Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif'te asırlardır o mevlidi okuyor ya mevlitanlarımız, sana layık kullarınla hemdemet. Ehli derdin sohbetine mahremet diyor. O ehli der ki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 siz ateş, sırat, cehennem falan, azap, hesap, kitap, muahit. Böyle bir şey görmedik diyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, La mekan aleminden, harfsiz ve savtsiz olarak buyuruyor ki Mevla, Ey kullarım, siz dünyadaki nefsinizin cehennem ateşini ruhani hayatınızın cennetine çevirdiniz. Sizin geçtiğiniz o gülistan vardı ya, o fil dişi geniş sadde,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 Girdiğiniz nuru yolda daim olun inşallah. Cenab-ı korkmazlar. Onlar üzerine korku yok. Mahzun da olmazlar. Bu kadarla kalmıyor. اَلَّذ۪ينَ ve وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar ki iman ettiler. Ve ittika ile amel edip mütteki oldular. لَهُمُ الْبُشْرَى Hayati dünya ve fil الْاٰخِرَةِ Onlar için dünya hayatında ve ahiret hayatında müjde vardır. Müslümanlar tekrar ediyorum 50 seneye yakındır kürsiden size hep cenneti müjdeledim. Evet. Yani korkutup ürkütüp yeşe düşürmedim inşallahu teala. Evet. Daima sizlere benim değil Allah'ın cennet kapısını açtım. Haşa, haşa. Allahla kul arasına girilmez. Ben bir müjdeciyim.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 Uhuvvet ve kardeşliğin gönülleri ve ruh afakımızı sardığı günlere Rabbimiz bizi yetiştirsin inşallahu teala. Ve ma tuqaddimu anfusikum min khairin teciduhu Allahu Zülcelal hazretleri yarın mahşerde bire bin, bire milyon katlayarak ecir ve mükafatımızı lütfedeceğine inanarak verelim ki Rabbimiz de cennetini versin, rahmetini lütfesin bizlere inşallahü teala. Subhan Rabbi, Rabbi Al-Azza Amma Yusufun, ve selamun ala al-Mursalin, ve al